Perin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba, günaydınlar. Ee, bu hafta malum e, Gezi e, direnişinin 3. E, e, yılının, Üçüncü yılıyla ilgili çeşitli etkinliklerin, anmaların e, yapıldığı bir e, haftanın içindeyiz. Aslında 27 Mayıs 2013 gecesi e, ilk bu iş makinelerinin parka girip parkın duvarlarını e, yıkmasının ve ağaçları kökünden sökmesinin ardından parka koşan e, vatandaşların... Ee, maruz kaldığı Şiddetin ardından e, diğer günlerde de artık hem İstanbul, e, diğer büyük şehirler ve Türkiye'ye dalga, dalga dalga yayılan e, gezi direnişi e, sırasında pek çok şey yaşandı. Ee, şimdi bu, bu e, hafta dediğim gibi bu e, gezi e, olaylarının e, üçüncü yılındayız. E, şimdi üç yıl içinde e, neler yaşandı? Hukuki anlamda ne gibi süreçlerden e, geçtik? Şu anda neler oluyor? Bunları stüdyoda bir konuğum var. Onunla birlikte e, konuşacağız. E, avukat Can Atalay e, bugün kırmadı bizi geldi. Stüdyoda konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. E, peki yani... Ben tabii çok kısa, çok kabaca e, söylemeye çalıştım ama e, o haftanın içindeyiz. Üç yıl önce e, neyle aslında nasıl e, başlamıştı? Belki dinleyicilerimize de bir hatırlatma e, açısından. Siz o hukuki süreçleri çok iyi özetliyorsunuz. Oradan günümüze doğru üç yıl içerisinde neler yaşadık bir hatırlayalım. Ee, önce 27 Nisan, pardon Mayıs. 27 Mayıs 2013'te. ...ne olduğunu söylemek isterim. Hı hı. 27 Mayıs 2013'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi... ...pek çok başka örnekte de... E, ...ne diyelim... Üstün, ...üstesinden geldiği bir... E, ...el çabukluğu marifet iş yapmaya çalıştı. E, Topçu Kışlası ile bir alakası yoktu... ...yaptığı hı hı. işin. Yani kendi... E, ...bağlı bulunduğu idarenin... ...başbakanın, Türkiye Belediye Başkanı'nın... ...o tarihi itibariyle kendisini... ...Türkiye Belediye Başkanı sanan Recep Tayyip Erdoğan... ...hazırlattığı yüksek kurulu talimat vererek... E, ...hazıratı, projeyle bir ilgisi yoktu. Projede yoktu yapılan şey. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan... ...imar planında da yoktu. İmar planının adı yayalaştırma projesiydi. Fakat... E, ...yayalaştırma projesinde Asker Hoca Caddesi... E, ...tarafında... ...yaya kaldırım unutulmuştu. Tekrar söyleyeyim. Hmm. E, yayalaştırma projesi denilen... E, ...imar planında... E, ...yaya kaldırım unutulmuştu. O nedenle bir gece... Ya biz bunu zaten sabah kadar hallederiz e, diyerek e, parka girdiler. Parka girmeleri karşısında yurttaşlar direnmeye başladı ve e, bildiğimiz gibi e, koskoca bir başlangıç yapmış olduk. Evet. Gezi direnişi e, bu toprakların tanık olduğu, belki de 1908'den bu yana tanık olduğu en yaygın, en e, geniş, e, en kitlesel direnişlerden birisi yaşanmış oldu. E, hukuken yaşanan ise şudur. E, önce e, 2009 onanlı e, Beyoğlu kentsel e, sit e, koruma maçlı nazim Planı ile ilgili orada bir hüküm var. Bunu hızlıca geçelim. Evet. E, daha sonra e, 2012 e, tarihinde e, bir yayalaştırma projesiyle ilişkin imar planı var. E, bundan hemen sonra koruma kurulum, İstanbul 2 numaralı kültür ve kültür varlıklarının evet. koruma kurulunun önüne gelen bir proje var. Koruma kurulu özetle... E, diyor ki ya benim önümü bu projeye getirmişsiniz ama bu topçu kışlasının ilişkinin bilgi yok, belge yok. Ben neyle inceleme yapacağım, nasıl uygunluğuna karar vereceğim dip reddediyor. E, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan onlar reddettiyse e, e, onlardan kastı ilgili birinci dereceden sorumlu olan kurul biz de reddi diyor. Evet. E, ve bileşimini e, doğrudan kendisinin tayin ettiği e, koruma yüksek kurulu talimatı emir kabul edip e, red kararını ne diyelim e, reddediyor e, Tayyip perduanı tan tanımıyla ve e, projeye cevaz veriyor açılan davaları üç grupta e, özetleyebiliriz Hı -hı. E, birisi e, bu e, top çıkışlısı e, avan projesiyle ilgili e, onun uygun bulmasını için yüksek kurulu kararla ilgili açılan davalar e, Odaların açlı dava hala sürüyor yani şöyle söyleyeyim Dördüncü zafer yılında bu dava fakat esasa ilişkin bir inceleme aşamasına dahi gelinemedi. Taksim Gezi Parkı'nı Koruma ve Güzelleştirme Derneği'nin açtığı davada koruma hukukunun ve planlama hukukunun baş aşağı edildiği bir kararla Danıştay ne diyelim red kararı onadı. evet. Fakat daha ilginç olan odaların açtı. Mimarlar Odası, şehir plancı odası ve peyzaj Mimarlar Odası'nın beraber açtığı davadaki gelişmelerdir. Şöyle özetlemek isterim. Ee, İstanbul Birinci İdare Mahkemesi artık bu aşamadan sö sonra söylemekte e, sakınca yok. Hı -hı. Gözlerimle gördüğüm, yargıçlar üzerindeki etkisini gözlerimle gördüğüm bir baskıya rağmen, çok açık bir baskıya Hı -hı. rağmen e, bu imar planı iptal etti. E, bunu... Üç yıl sonra söylememin nedeni şudur. Evet. Yargıya asgari bir e, hürmet, asgari bir saygı göstermek yükümlülüğündeyiz. Fakat e, yani ben elinin titrediğini hatırlıyorum Yargıcı'nın. Evet. E, fakat buna rağmen e, çok açık çünkü dosyada durum. Yani uzun uzun anlatmak isterim aslında ama çok açık dosyada durum. İftar karar verdi. Danıştay Altıncı Dairesi... E, ...on adı kararı. E, <gülüyor> hatta gerekçeyi genişleterek... İptal etmişsin. Şu gerekçelerle iptal etmişsin. Bu gerekçeler yetmez. Şu gerekçeleri de ekleyerek iptal etmen e, gerekir. Ben bu gerekçeleri de ekleyerek onuyorum dedi. Hmm. Fakat son derece istisnai bir durum olan karar düzeltme e, yoluna gitti e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Karar düzeltme yolu sadece evrakta sahteciliğin ortaya çıkması e, gibi hmm. durumlarda söz konusu olabilecek bir e, halken... ...yeni atanan üyelerle, Danıştay Altın Üniversitesi'nin yeni üyelerinin oyuyla... ...başkanın muhalefetiyle e, karar bozuldu. Şimdi dosya tekrar İstanbul'a geldi. E, ve tekrar bir ilkiş incelemesi yapılacak. E, herhalde Haziran ayı içerisinde hmm. yapılacaktır diye tahmin ediyoruz. E, bir üçüncü meselede bu iptal kararı, imar planı ile ilgili iptal kararı devam ederken... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi o tarihte iptal edilmiş olan, yok olan bir... E, Taksim Kışlası adını verdikleri bir yerle ilgili bütçe ayırdı. E, kendi e, stratejik planında ve sonrasında hmm. e, bütçelemeye ilişkin kararda, idari işlemde. Bununla ilgili bu e, bunun iptaliyle ilgili de dava açtı odalar. o da sürüyor. Evet. En e, haliyle böyle ifade edebilirim. E, biraz uzun anlattım ama evet. şunu söylemek isterim. E, bizim yeni bir danışta ihtiyacımız var. Bu iş böyle gitmez. Türkiye'de idari hukuku esas olarak e, önemli kazanımlar e, ne diyelim demokratik kazanımlar e, sosyal haklara ilişkin önemli kazanımlar çevre hakkına ilişkin önemli kazanımlar ifade eden bir e, hukuk alanıydı. E, adım adım adım adım bunlar e, geri alınıyor, e, tahrip ediliyor e, esaslı bir e, yürütme erkenin yürütme erkenin tek kişinin elinde toplanmış halinin e, yargı üzerinde tahkümünü gözlerimizle görüyoruz evet. bu dosyalarda bunun ...başka bir e, işarete, başka bir şeye gerek e, bırakmayacak nişaneleridir. Bu dosyaya bakan herkes e, evet. durumu çok açık görürler. Evet, evet. aslında e, ben geçen gün bir e, yazı yazdım ve yazının e, başlığında da aslında... Ee, ya Gezi ve gezi ile birlikte sonrasında yaşadığımız süreç Türkiye'de hak ve e, adalet arayışının, demokrasi arayışının e, laboratuvarı dedim. Aslında tam öyle değil mi? Yani dalga dalga, dalga aslında ağırlıklı olarak tabii biz biraz daha e, ilgi alanımız o tarafta olduğu için e, çevre ve yaşam alanı mücadelelerinde devam eden e, davaları biliyoruz. Onun dışında çok daha fazla... E, hak ihlali e, yaşanıyor e, özellikle yargı üzerinde ve bu tarz e, projelerle ilgili olarak e, odaların mücadelesi e, sürüyor e, dedik. Peki e, yani onun dışında şimdi tam da Gezi'nin e, yıl dönümü e, zamanlarında bu Topçu Kışlası meselesi tekrardan e, ısıtıldığı gündeme geldi. E, onunla ilgili e, şu anda e, mevcut durum nedir? Yani hala daha Yapılmak istenen e, halka rağmen yani yurttaş e, ne diyelim inisiyatifine veya yurttaşın e, ağırlığını koyduğu tarafa rağmen e, hala daha herhalde burada bir inatlaşma sürecek değil mi? Öyle gözüküyor Recep Tayyip Erdoğan ve e, yeni kabinesi Yıldırım, Binan Yıldırım kabinesi bu konuda çok ısrarcı olacağı benziyor. Geçen gün panelde Cemil Ozansu arkadaşım ifade etti. Recep Tayyip Erdoğan'ın dilindeki millet bir niceliği değil bir niteli ifade ediyor. Sadece belli görüşte insanlar yurttaş kabul ediyor. Sadece AKP patronajındaki AKP patronajına tabi olan teva olan kişiler millet tanımı içerisinde yer alıyor. Gayrısı pek yurttaş kabul edilmiyor. Bunun pek çok örneği var. Bu da tipik örneği. Burada bir hem rövanşist durum var hem de Türkiye'de, Türkiye'deki gerilim, ne diyelim, gergin bir tele benziyor şu anda Türkiye. Evet. Ve istediği zaman o telin belli bir noktasına dokunup Recep Tayyip Erdoğan ses, ses almak arzusunda. Hmm. Ee, Hissediyor kendini. Tabii tabii. Yani bu, bu pek çok başka bahiste de böyle bir gergin tele e, dokunabilecek gibi hissediyor kendisini. E, Taksim gezisi de bunlardan bir tanesi haline geldi maalesef. Evet, evet. Ve tabii e, yani özellikle İstanbul'a e, baktığımızda e, ne yapılmasın e, dediysek veya tam ne yapılsın dediysek hep e, tersinin yaşandığı yani özellikle mega projelerde çok ciddi, e, baskılara rağmen yani bu e, yandaş sermayeyle birlikte yürütülen projeler işte 3. Köprü bitti artık. 3. Havalimanı ile ilgili e, çalışmalar e, son hızla devam ediyor. Ama kentin hafıza mekanları e, olarak baktığımız yerlerde de özellikle işte emek sineması Narmanlıhan AKM'nin orada e, yıkık dökük vaziyette durması. E, dolayısıyla e, hiçbir e, istişare mekanizması işletilmeden süreçler tamamen kapalı kapılar ardında hiçbir şeffaflık e, olmadan e, ve halka da sorulmadan bilir kişilerle uzmanlarla <gülüyor> istişare edilmeden e, yürütülen bir böyle bir kentsel e, dönüşüm ama yani bu kentsel dönüşüm yani pek kimsenin hayrına olan bir dönüşüm gibi de değil şu aşamada. Ya şöyle söyleyeyim. Altında benim ya da sizin imzanız yok. Kadir Topbaş'ın imzası var. 2009 anlı İstanbul Çevre Düzeni Planı. Onunla ilgili hukuk süreçte ayrı bir faciadır. Hmm. Yani hala esasla ilişkin inceleme yapılamadı. Altıncı Zafer yılında dosya. O dosyada... Pardon o e, çevre düzeni planında İstanbul'un kuzeye doğru gelişmesinin İstanbul'un felaketi olacağı kuzeye doğru yapılacak köprü ya da başka ulaşım e, tırnak içerisinde çözümlerinin İstanbul'un e, son doğal varlıklarını geri dönülemez bir şekilde tahrip edeceğini ve bunun da kabul edilemez oldu söyleniyordu. Bu dosyalardan birisi olan 1 bölü 25 milyon çektiği İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu planı ilgili dosyadaki bilir kişiler dediler ki evet birinci köprü İstanbul'un girişini kuzeye doğru tetiklemiştir ve doğal varlıkların önününde zarar vermiştir su kaynaklarına zarar vermiştir ikinci köprü bunu misliyle çok daha ağır bir biçimde gerçekleştirmiştir fakat üçüncü köprü bunu yapmayacaktır neden çünkü hükümetimizin hükümetimizin buna yönelik iradesi vardır. Bu kadar yalın altında anlaşılanlı profesörlerin imzası var. Bu bilirkişi kişi raporun. Üçüncü havalimanı ile ilgili ise şöyle söyleyeyim. Ee, aynı e, plan da aynı çevre düzeni planında üçüncü havalimanı Silver'in biraz kuzeyinde öngörülüyor. Eğer ihtiyaç olursa o da bugün yapılan iş o kadardır ki mevcut dolgu alanı da dolgunun yapılamayacağına ilişkin bir yazışma var. Bu yazışma sonucunda. E, yüklenici firma kamu idaresine diyor ki ya ben buraya dolgu yapamıyorum. Buraya pist yapılamıyor. Bana yeni, yeni yer tahsis edin. Hı hı. O kadar e, el yordamıyla e, devam eden işlerdir bunlar. E, yani emek sineması ayrı bir faciadır. Facia, emek sinema dosy evet. dosyası ayrı bir faciadır. AKM bunların içerisinde hani en e, kör gözün parmağına meselelerden bir tanesidir. Şu anda AKM'nin bu hale getirilmesine dayanak idari işlem yok. Yani hiçbir yanıt verilmiyor. Buranın çürümeye terk edilmesiyle Hı -hı. ilgili yapılan suç duyurularına ki sayısı yediden fazla yanlış hatırlamıyorsam e, suç duyurularının hiçbiriyle ilgili tek bir adım atılmıyor. O bina orada göz göre göre e, çürütülüyor ve e, kentsel setin Taksim Meydanı kentsel sitin bir parçası hakemi. Yani evet. Gezi Parkı gibi, Su Maksim'in olduğu bölgem gibi, Sıra Serviler girişi gibi hı hı. E, kentsel setin, kentsel me meydanın e, kurucu unsuru e, ayrıca kendisi de koruması gereken bir kültür varlığının niteliğinde. Evet. Peki bir ara verelim. Aradan sonra e, Gezi Parkı ile ilgili gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda Avukat Can Atalay ile birlikteyiz. Gezi Parkı'nın, Gezi Direnişi'nin 3. yıl dönümünde son gelişmeleri, hukuki süreci... Biraz konuştuk ilk bölümde. Şimdi aslında burada çok ciddi hukuki felaketlerin yaşandığı bir süreç. Yani bu davaları siz demin özetlediniz. Üç ayrı koldan yürüyen davalar var. Hepsinde pek çok ihlaller yaşandı değil mi? Hukuk anlamında çok büyük... ...yani nasıl ifade etmek lazım... ...demin felaket dedim... Ee, on, ...bu tarz şeyler yaşandı... faciya ...facia evet öyle e, tanımlayabiliriz... ...ve tabii bunlar e, aslında böyle yükselerek... E, devam eden pek çok davada da görüyoruz bun, bunun yani yargıdaki bu yaşanan felaket durumunu ve geçen gün iki gün önce sanıyorum Erdoğan'ın bir açıklama açıklaması oldu. Ben yargı yürütme ve yasama organlarının cumhurbaşkanıyım diye yani biz partili cumhurbaşkanı olur mu olmaz mı tar mı tartışırken şimdi bir de e, bütün e, aslında bu kuvvetler ayrılığı dediğimiz kabaca yürütme, yargı ve e, yasamanın da e, kendisi tarafından e, ciddi anlamda müdahalesine maruz kalacağını e, herhalde zaten de fiili olarak böyle bir durum var. E, bundan biraz bahsedecek olursak bizi neler bekliyor? Ya Aslında uzunca bir süredir bir anayasasızlaştırma e, siyaseti gidiyor Tayyip Erdoğan ve AKP. ...bir anayasa varmış gibi davranılıyor... ...fakat bir anayasal düzen bırakılmadı. Anayasaya uymamak bir kural haline getirildi. Her düzeyde e, Türkiye'nin demokratik kazanımlarının... E, ...adım adım geri alınması e, bir maharetmiş gibi anlatılıyor. En basit ifadeyle şöyle söyleyeyim... İç güvenlik Kanunu'na dayanarak... E, ...Kürt illerinde e, sokağa çıkma yasakları e, uygulanıyor. E, şöyle söylemekte yarar var... Bu sokağa çıkma yasakları Türk Anayasası'na dahi aykırı. Çünkü 82 Anayasası denilen metinde dahi olağanüstü hal rejiminin sınırları ve ilanının koşulları açık olarak belli. Yani bir valinin iki dudağının arasına bırakılamaz mevcut anayasal düzende bile. E, ötesi e, tarihin başka hangi anında görülmüştür? E, Danıştay ve Yargıtay Başkanı'nın Cumhurbaşkanı ile birlikte çay topladı. Şimdi e, çay üreticisinin e, sorunlarına işaret etseler anlayacağım çay, evet. hani, e, çayda hani çayda hani Hopa'ya gidin Hopadan e, Trabzon'a doğru gelin ve e, çay üreticisinin su, sorunlarını e, kulak yerinde, verin. Evet Hayret, in... biz bizden hmm. bahsediyorum hmm. mesele bu değil ama orada bir tür e, otantik e, Tayyip Erdoğan e, imgesine destek olan bir Yargıtay ve danıştay başkanı Allah esirgesin <gülüyor> e, bu anayasasızlaştırma sazsızlaştırma sürecini e, ...bir başkanlık anayasasıyla... ...bir başkanlık anayasasına ilişkin... ...değişiklikle taçlandırma hazırlığında... ...ve buna ilişkin çok esaslı bir e, acelesi var. Evet. Ee, hem Erdoğan'ın hem AKP hükümetinin gibi gözüküyor. Buna ilişkin e, çok fazla para harcandığı... ...çok fazla insanın istihdam edildiği... ...buna ilişkin bir propaganda merkezi kuruldu ...ve ciddi bir hazırlık yapıldığı görülüyor. Bu esas olarak... E, ...benim görebildiğim kadarıyla... E, ...bu anayasasızlaştırma sürecinin... ...son ve en kritik adımı olacak. Şöyle söyleyeyim, 12 Eylül darbesinde... ...dahi anayasayı ilga eden... ...anayasayı ortadan kaldıran geçici bir süre için... E, ...subaylar... junta e, açısından, 12 Eylül askeri... junta açısından... Bir, ...bir anayasanın geçici bir süre... ...ortadan kaldırıldığının kabulü var. Yani bir anayasa var ve ben onu ortadan kaldırıyorum. Şimdi gittiğimiz durumun tehlikesini... ...dün Murat Somer çok güzel ifade etti... ...bir toplantıda... Hı hı. E, anayasanın var olmayacağını kabul etmeyen bir anayasasızlaştırma, bir anayasal değişik halinden e, bahsederiz. Bu başımıza gelebilecek en ağır meseledir. Ee, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum, e, televizyon programlarında şöyle ifade ediyor, organik lider diyor. Hmm. Muhtarlar toplantılarını da zaten e, yine geç anladık ama esas olarak mahallelerin başkanları bir de memleketin e, başkanı, başkanı e, esprisi üzerinden hareket de, ediyorlar. Evet. Bu ee, esas olarak bütün farklılıklarımızı koruyarak, fakat bütün farklılıklarımızı aşarak bir direnme hattı inşa etmemiz gerektiğini e, en basit hak için, yani en e, ne diyelim, en e, en yoksul yurttaştan kendisini en varsıl sanana kadar e, bir basit e, talepler manzumesi çerçevesinde bir direnme hattı inşa etmenin Hı -hı. zorunlu olduğunu Hı -hı. ortaya koyuyor. Bununla ilgili şunu söylemek isterim. Dün bir toplantı yapıldı. Önce demokrasi bu ortamda anayasa yapılamaz isimli. Ben onun önemli bir girişim olduğunu düşünüyorum. Evet. E, yani bir yol temizliği yapılmadan e, bir Amaç kirildir İbrahim Kabaoğlu hocamızın e, amacı da kirlidir yöntemi de kirlidir yolda kirlidir diye özetlediği e, meseleyle ilgili olarak bir yol temizliği yapılmadan mevcut yasalara mevcut anayasaya uyulması gerçekleştirilmeden mevcut demokratik e, ne diyelim kazanımlar dahi e, tanınmadığı bir ortamda e, surda top atışı yapılırken. Nusaybin'de top atışı yapılırken İstanbul'da sendikal örgütlenmenin ya da başka bütün örgütlenmelerin e, üzerindeki baskı bu kadar yoğunken ifade özgürlüğü bu kadar ihlal edilirken hani en basit barış için akademisyenler bildirisine imza atan e, akademisyenlerin başına gelenlerdir. E, bu ortamda anayasa yapılamaz. Önce demokratikleşme e, gerekir ve bunun bütün e, ne diyelim siyasi ve toplumsal e, ...eğilimleri gözeterek yapılması gerekir. En önemli başlığı söylemedim. Bugün bir siyasi parti... ...fiilen kapatıldı. Halkların Demokratik Partisi hı hı. ve meclis grubu... ...fiilen de... ...meclisten tasfiye edilmek üzere. Bu ortamda anayasa yapılamaz. Bu bir anayasasızlaştırma... ...siyasetidir... ...bir referanduma ilişkin değildir. Ya bir referandum yaşayacağız görüldüğü kadarıyla... Hı hı. ...ya da bir baskın erken seçim. Bu anayasasızlaştırma sürecinin... ...sonuç adımları olacak bunlar. Bir bütün olarak bunlara itiraz etmek... ...ve direnmek zorundayız. Evet. Peki aslında süremiz de daralıyorken... ...belki bunu biraz daha... ...küçülterek Türkiye'nin... ...dört bir yanında devam eden... ...çevre ve yaşam <gülüyor> alanları... ...mücadelesi var. Yani bunlar bu süreçlerden... ...nasıl etkilenecek? Pek çok yerde yine yani çevreye... ...doğaya ve yaşam alanlarına yönelik... ...hak illahleri var... E, ...pek çok yerde işte devam eden fosil yakıtlara... ...dayalı e, enerji santralları... ...mega projeler, yollar... Ee, pek çok proje e, yapılıyor, devam ediyor e, kimisi proje aşamasında. Ve e, oralarda da yani hani demin sizin bahsettiğiniz yeni bir direniş hattı. Bu direniş hattının içinde aslında çevre mücadelesi de çok önemli bir yer kazanıyor. Bundan sonrası e, umut verici mi yoksa e, daha karamsar olmalıyız bu mücadele açısından? Eğer hep birlikte mücadele etmeye ee, ne diyelim karar vermezsek birbirimizi tutmaya niyet etmez isek e, çok daha zor bir döneme girdiğimizi benim söylememe gerek yok. Gerek Herkes e, evet. görüyor. Bu memleket e, bu haliyle dahi kalmayacak. Bu haliyle dahi e, pek çok hakkımız ihlal edilirken e, artık bambaşka bir anayasasız döneme doğru gidiyoruz. E, ekoloji mücadele açısından şunu söylemek lazım. Eskiden hani bir süre önceye kadar mahkeme kararları olurdu. Ve bu mahkeme kararlarının yarattığı zaman aralığında ve olanaklarla e, mücadele örülebilirdi. Fakat artık mahkeme kararları, yani özellikle yürütme Hı -hı. kararları o kadar azaldı ki yetmez. Mahkeme karar verdikten sonra, gezi, Taksim gezisinin ilişkin imal planı ilgili evet. dosyan açık. En istisnai durumda baskı yapılarak karar değiştiriliyor. Ya da Cerat Tepe örneği, çevre etki değerlendirme raporu iptal ediliyor... Ee, bir genelge gerekçe gösterilerek yeni bir çevretki değerlendirme raporu düzenleniyor. Fakat o genelgede bahsedilen husus iptal kararındaki unsurların yeni ÇED raporunda ne diyelim ortadan kaldırılması. Yani iptal kararının gerekçesi neyse ona ilişkin düzeltmeler yapacaksın. Hı hı. Ama iptal kararı Cerattepe Tepe ile ilgili şuydu. Eğer e, yani ya madem burada olacak Artvin taşınacak... ...ya Artvin burada olacak, maden, maden olmayacak. olmayacak. Evet. Ee, avukat Beledettin Ağabey'in söylediğini... ...Beledettin abinin söylediğini söylemek isterim. Mahkeme heyetini izah ettik. Ee, karar vermek durumdalar. Karar vermezlerse kendi bilir. Kendileri bilirler. Artvin halkı burada dedi. Evet, evet. Peki, yani artık biz tabii önümüzdeki programlarda, günlerde de bu konuları çok konuşacağız, gündeme getireceğiz. Bu hafta ekonomi, ekolojinin konuğu Avukat Can Atalay'dı. Stüdyo konuğumuz oldu kendisi, çok teşekkür ediyoruz katıldığı için. Ben teşekkür ederim. Kısa bir şey söyleyebilir miyim? Tabii mi? buyurun. Başta Berkin Elvan ve Ahmet Atakan'ın öldürülmesi ilişkin iddianameler olmak üzere, 255 sanıklı gezi davası yani iki hekim arkadaşımızın e, direnişçilere tıbbi yardım sunmak nedeniyle cezalandırdık dosya. Başta olmak üzere bu üç dosya ve uzuv kaybı özellikle göz kaybı yaşayan arkadaşlarımızla ilgili e, iddianameler başta olmak üzere bütün sürecin e, hepimiz tarafından tekrar takip edilmesinde Edilmesi zorunluluk vardır. Evet doğru aslında bu konuda biraz e, şey var yani e, toplumsal anlamda tabii e, çok fazla şeyi takip etmek zorunda e, kaldığımız için hafif bir çözülme var. Orada tekrardan bir bu davaların e, gündeme getirilmesi, tekrardan arkasında durulması e, konusunda ciddi bir tekrar e, toparlanma sürecine girmemiz e, gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere ekonomi ekoloji.